İlken Kuşları 15. Bölüm Yazan Colin Makulov Radyoya uygulayan Nuran Devres Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut sanatçılar. Anlatan Moskurt Kuruç. Ralf de Bricasar, Kerim Afşar. Maggie Olcay Poyraz. Rüstin Işık Yenersu. Değil Alev Sezer. Fee Beyhan Gönenç. Frank Mustafa Şekerci. Bab Mümtaz Sevinç. Mini Suna Akber. Sen hayli yaşlı ama çok yakışıklı bir din adamı olan Ralph Döbrikasar'ı seven Maggie, daha evin başka bir yere atanmasından sonra ona mutsuzluk veren bu aşkı unutmak amacıyla Luke'la evlenir. Luke, kaba, bencil, para canlısı bir adamdır. Maggie'yi ailesinden uzağa götürerek ev işlerini görmesi için bir ailenin yanına yerleştirir. Megi'nin bu arada Justin adını verdiği bir kızı olur. Ama Luke, karısıyla kızını görmeye bile gelmez. Rahip döbiri kasarsa Megie duyduğu sevgiyle hep mücadele ederek bu sevgiyle Tanrı'ya ettiği yemin arasında bocalayarak ve hep galip çıkarak kiliseye hizmet etmiş, başpiskoposluğa kadar yükselmiştir. Fakat birbirlerini çok seven ve hep uzak kalan iki sevgili tenha bir adada karşılaştıklarında her şeyi unutarak birbirlerinin kollarına atılırlar. Bu adada birlikte geçirdikleri günler Megie için sonsuz bir mutluluk kaynağıdır. Raftan hamile kalan Megi, Luke'tan ayrılarak ailesinin yanına döner ve bir oğlan çocuğu dünyaya getirir. Dale, Raft öbür kasarsa Vatikan'a gittiğinde üstlerine işlediği günahı itiraf eder ve bağışlanır. Ama Meggi'nin kendisinden bir çocuk dünyaya getirdiğinden haberi yoktur. Reseti okudun mu Megi? Yo daha fırsat bulamadım. E, şurasını okur musun? Bakayım. Baş Biskopo bugün yapılacak bir törenle Papa 12. Pius tarafından Kardinalliğe yükseltiliyor. Oh, gözü hep yükseklerdiydi. Bütün istekleri gerçekleşti işte. Şimdi de Kardinal oldu. Hmm, dur bakayım. Herhalde 55 yaşında filandı. Ah, belki de daha fazla. Olgun ve dünyanın en hoş adamı Kırmızı atlastan kardinal cübbesinin ona çok yakışacağından eminim Ne iyi çok mutlu olmalı Kuşkusuz Ralph aslında çok ihtiraslı bir rahipti oh, Anne ne sivri bir dilin var Pekala seni üzmek istemem Şey Acaba bizi hatırlıyor mu dersin Hatırlamaz olur mu Hem şu son yıllarda bize gönderdiği para bir servet tutarında Gelirimiz tümüyle kesilse bile Çok zengin bir çiftliği satın alıp Yönetecek kadar paramız var Çocuklarımın bunu bilmesini istemiyorum İkisi de kendi servetleriyle Kendilerine birer hayat kursunlar isterim Peki Ralph bir gün çıka gelirse ne yapacaksın <Gülüyor> Geleceği yok nasıl olsa Hiç belli olmaz Yani ona söyleyecek misin Yok hayır Hiçbir zaman Belki de çok mutlu olurdu Biliyor muyum ama söylemeyeceğim. Çünkü bu mutluluğu hak etmedi. İntikam mı bu meki? Pek sayılmaz. Gerçeği öğrenmedikçe ne yitirdiğini hiç bilmeyecek ki. Merhaba küçük. E, merhaba efendim. Burada mı oturuyorsun sen? Yoksa konuk musun? E, burada oturuyorum. Adım Deino Neil. Ya siz kimsiniz? Adım Ralph de Brikasar. Deino Neil. Maggie'nin çocuğu. Demek benden sonra ona döndü. O günlerden sonra Luka dönebildi demek. Şey birini mi arıyorsunuz? Size yardım edebilir miyim? Babam burada mı Dein? Hayır efendim. Şimdi ede hiç gelmedi. Peki annen? Cillobonda. Ama büyük annem burada. İsterseniz sizi ona götüreyim. Hey, bir dakika. Ralph Kasa demiştiniz. Ah, sizi biliyorum. Kardinalsiniz. Şey, özür dilerim efendim. Adınızı hemen hatırlayamadım. Yüzünüzü öpeyim. Çok şaşırdım da. Önemli değil çocuğum. Burada kardinal olarak değil annenin ve büyük annenin dostu olarak bulunuyorum. Koş bak kim var ah, Bir yabancı Benim adım Justin O'Neil Justine Cüsey, bu kardinal de öbürü kasar Yüzüğünü öpsene hadi e, Saçmalama değil Yüzük öpmek sağlığa aykırıdır Hem gerçekten kardinal olduğunu ne biliyorsun Cübbesi filan yok ki Justin hatırın için biraz daha nazik olamaz mısın Üf, Pekala ama yalnız senin hatırın için Yine de yüzük filan öpmen Tabi Justin Hiç de böyle bir zorunluluğun yok Zaten şu sırada kardinal değilim tatildeyim He, Kaç yaşındasınız bakalım Ben on beş yaşındayım Değindi on üç de çok iyi ata bineriz Şey efendim sarayda yaşıyorsunuz değil mi Vatikan'da gerçek bir sarayda <gülüyor> Evet Kim bilir ne güzel bir yerdir Herhalde kristal avizelerle doludur Evet ama drogeda da öyle Yo oradakilerin daha güzel olduğuna eminim Sizi o sarayda kırmızı cübbenizle görmeyi ne kadar isterdim Belki de bir gün görürsün kim bilir Büyük annemize haber verelim mi yoksa siz mi içeri girersiniz Ben yolu biliyorum çocuklar siz oynamanıza bakın Düşün Cusi burada böylesine önemli bir adam Ama ne var bunda Hem zaten onda hiç hoşlanmadım Bense bayıldım çok hoş bir adam Sanki bir kral Görmek ne güzel Ralph. Avustralya'ya geleli 4-5 gün oldu Sidney'de birkaç konuyla ilgilendim Sonra hemen buraya koştum Umarım bizimle bir süre kalırsın Tabi birkaç hafta buradayım Maggie sevinecek hepimiz Büyük anne ata binebilir miyiz Atla istiyoruz oh, Anneniz gelince ona sorarsınız Bakın bir konuğumuz var Gelin tanışın Oh, Bir türlü terbiye kurallarını öğretemedik size Biz onunla zaten tanıştık adı Ralf Rüstin çok ayıp ona Ralph amca diyebilirsiniz sanırım Ama o babanın kardeşi değil ki Justin Terbiyesizliğini bağışlatamayacak kadar büyüksün Ya fi, gerçekten bana herkesin Ralph demesini tercih ederim ee, Peki çocuklar okula gitmiyor musunuz siz? Gidiyoruz yatılı okulda okuyoruz Ama şimdi yaz tatilindeyiz Haklısın beyin Güney yarım kürede yaz tatilinin aralıkla ocağı rastladığını unutmuşum Hadi gel deyin biz gidip başka oyun oynayalım Çok iyi olur Annenizi kızdıracak işi yapmayın da ah, ah, bu çocuklar Oh Kasaba ne kadar sıcaktı bilemezsin anne Kendimi arabaya atmak için alışverişimi yarıda bırakıp Maggie Hı? Ralph geldi Arka bahçede. Al bana oh, Sanki hiç ayrılmamışız gibi Değişen hiçbir şey yok Burası Dora herhal Seni uyarmıştım Burada bana aitsin Tanrı'ya değil Evet biliyorum Evet geldim işte megi. Ama neden Neden Anlamadım Neden Luka geri döndün Ona bir çocuk daha doğurdu ee, Şey Bilemezsin zorladı beni Ne yapabilirdim benden daha güçlüydü Sonra hemen ayrılıp buraya döndüm Özür dilerim sormaya hakkım yoktu Seni Luka veren bendim Evet ben seni istiyordum Luka değil Fakat oğlun harikulade bir çocuk Ne güzel gülüşü var Şey babasına mı benziyor Yok çocuklarım ne babalarına ne de bana benzemiyorlar nedense Senin çocuklarını seviyorum Maggie Senin oldukları için Biliyor musun Ralph. Yaşlanmak sana çok yakışmış. Tam 30 yıldır tanıyorum seni. <gülüyor> Sanki 30 gün gibi. Yaşlılığını görmeyi hep istemişimdir. 30 yıl ha. inanılmaz bir şey. 41 yaşındayım. Hesabım doğru. Ee, beyin hakkında ne düşünüyorsun Ralph? Dedim ya çok hoş bir çocuk. Senin oğlun olduğu için de. Çok hoşlandım ondan. Doğrusunu istersen kızından daha çok. Justin de beni sevmedi pek. Onun tek sevdiği deyendir. Yoksa çok aksi bir çocuk. Bir çok kötü lafı bu yaştan sonra onun sayesinde öğrendim. Tabii biraz da Luckun sayesinde. Senin sayende de acıyı öğrendim rahat. Güzel yemek için teşekkürler Mini Yorduk seni oh, Aman efendim size hizmet etmek benim için bir şeref Kardinal Hazretleri Bayan Kler, izninizle ben mutfağa dönüyorum Tabii Mini Birazdan hepimize çay getirirsen iyi olur Peki efendim ee, Buraya girişimin bir amacı Daha var Fih Haline bakılırsa önemli bir şiir al Evet Frank ile ilgili Frank Ne olmuş Frank'e Çabuk söyle Ralph Frank otuz yıldır hapiste Orada geçirdiği yılların güçlüğünü düşünüp üzülmek boşuna Ama bu artık sona ermeliydi Bunca yıl yapacak hiçbir şey yoktu Ben de gereğince güçlü bir yerde değildim Bakın Avustralya'ya gelişimin başlıca nedeni Frank'tir Frank'in bağışlanmasını sağlamak Peki bağışlandı mı? Evet bunun için devlet başkanına yaptığım rica kabul edildi Oh Teşekkür ederim. Buraya aranıza dönmesini istersiniz değil mi? Burası onun evi. Yalnız şunu bilmenizi isterim. Frank eski Frank değil. Buraya gelmeden önce cezaevinde onu ziyaret ettim. Ve hepinizin durumdan haberi olduğunu, hapiste bulunduğunu bildiğinizi anlattım. Hiçbir şey söylemedi. Bu size onun ne kadar değiştiğini anlatır sanırım. Sadece minnettardı. Sizi görmeye can attığını söyledi. Özellikle... Seni Fi'yim. Ne zaman bırakılıyor? Bir iki hafta içinde. Trenle Jille'le bana geldiğinde size telefon edecek. Ooo, Maggie, Ben, Harold, Stewart, Hyke... Hepimiz onu karşılamaya gideriz. Hayır. Ben yalnız gideceğim. O da böylesini ister eminim. Annem haklı baba. Bırak yalnız görüştünler Özür dilerim. Odama çıkacağım. İyi geceler Fi'yim. Çizmelerini çıkarmana yardım edeyim Artık sana karşı koyacak gücüm yok Megi. Anlaşmamız vardı de Biliyorum senindim Ne tuhaf Sabahleyin herkesi toplayıp dua edeceğim Sabaha daha çok var Önümüzde bütün bir gece var Evet Ve sen varsın O mu? ya yo, yok O olamaz Tanrım Bu yaşlı Bu zayıf Bu güçsüz adam Frank olabilir mi? Benim şampiyonları yenen Gözleri ateş saçan oğlum bu mu? O hayır Hayır Biraz benziyor belki Ama o değil Annem Evet o Hemen tanıdım Hala güzel Anne Frank Şey merhaba Merhaba oğlum Oh Frank ah, Sana sarılmak ne güzel Küçük bir çocukmuşum gibi Sen hala benim bebeğimsin Demek Hep biliyordum. Kim bilir neler çek Şimdi her şey düzeldi, Her şeyi artık beraberiz <gülüyor> Özür dilerim Çok dolmuştum Kendimi tutamadım Sense gücünden hiçbir şey yitirmemişsin Ağlamayı beceremiyorsun Sanırım ağlamayı beceremiyorum Frank Hatırlıyor musun? hep böyleydim Çok iyi hatırlıyorum anne Evde herkes seni bekliyor Çok heyecanlılar <gülüyor> Doğrusunu istersen biraz yürküyorum Bunca yolu bir odada geçirdikten sonra insan içine çıkmak beni korkutuyor anne Onlar senin kardeşlerin oğlum Seni seviyorlar Beni gördüklerinde acıyacaklar Frank ne hale gelmiş diyecekler Ne münasebet Ama eğer bir alışma dönemine ihtiyacın varsa Evde bizlerle kalmak zorunda değilsin Senin için arka bahçedeki küçük evi hazırlatabilirim Çok iyi olur anne İyi mi? Benim zavallı Frank Dönüşün benim için bile bir sevinç kaynağı değil Yitip gitmiş bir hayat Boşa geçmiş bir gençlik Sana baktıkça hep bunları göreceğim Zavallı olsun hey, Gidelim Frank, gel Gel koluma gir. Araba istasyonun önünde. Oyunumuz biten Kuşları'nın 15. bölümünü dinlediniz.